Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Dünya Kupası programımızın ikincisiyle sizlerle birlikteyiz. Dünya Kupası'nın açılış maçı São Paulo'da dün yerel saatle 5'te Türkiye saatiyle 11'de Brezilya-Hırvatistan arasında oynanan maçla yapıldı. Maç öncesinde sanatçıların ve dansçıların eğlenceli şovları vardı stadyumun içinde Corinthians Arenada karşılaşmaya Brezilya hızla başladı ancak Brezilya Milli Marşı'nı söylerken futbolcuların yüzlerinden hırslarından fışkıran e, maç kazanma e, konsantrasyonu takıma kötü etki etti ve daha 11. dakikada Marcelo ve Brezilya takımının sol beki kendi kalesine topu gönderdi ancak Brezilya Hemen ilk yarıda bu hatasını telafi etti ve takımın yıldızı Neymar'ın harika golüyle ilk yarıyı 1-1 tamamladı. İkinci yarıda ise Brezilya'nın hakimiyeti devam etti Hırvatistan karşısında ve Neymar bu sefer penaltıdan bir golle Brezilya'yı 2-1 öne geçirdi ve tüm dünyanın özellikle de Brezilya'nın gözlerinin üzerinde olan olduğu bu yıldız takımını iki bir öne geçirerek de kendisini henüz ilk maçtan bu turnuvanın oyuncusu olacağına dair sinyaller verdi. Ve maçın sonuna doğru da takımın çok genç yıldızlarından bir tanesi. Aslında Neymar'dan bir yaş genç. Bernard çok uzaktan ama güzel bir golle skoru belirleyen golü attığı takımı bu sayede maçı 3 birle bitirdi. Hırvatistan maçı başında 1-0 öne geçirince herkes daha önceki Dünya Kupalarında olduğu gibi bir sürpriz yaşanabilir diye düşündü. Ancak bu sürpriz gerçekleşmedi. Brezilya ilk maçını çok rahatça kazandı. Hemen bugünkü maçlardan bahsedelim. Sonra bahsedeceğimiz başka önemli konular da var. Grup A maçıydı Brezilya-Hırvatistan mücadelesi. A grubunun bir başka mücadelesi de bugün oynanacak. Natal'da Arena das Dunas'da oynanacak bu maç. meksika kamerunla karşılaşacak. Türkiye saatiyle 19'da başlayacak bu maç. B grubunda ise turnuvanın aslında finali olabilecek bir maç var İspanya Hollanda arasında oynanacak bu maçta neden final dediğimi iki takımın karşılaştığı Dünya Kupası finalinden hatırlayacaksınızdır İspanya ve Hollanda bugünkü maçta Salvador'da karşılaşacaklar Arena Fonte Nova'da karşılaşacak iki takım ve saat akşam üstü 10'da oynanacak bu maç B grubunun bir diğer maçı da Şili ve Avustralya arasında oynanacak. Bu maç Kuyaba'da oynanacak. Arena Pantanal bu stadyumun boş olması bekleniyor diyebilirim. Hala bilet bulunabilecek nadir maçlardan, stadyumlardan bir tanesi Kuyaba'ydı. B grubunun bu ikinci maçı da gece 12'de oynanacak. Türkiye saatiyle. Bugünkü Brezilya-Hırvatistan açılış maçı öncesinde Corinthians Arena'da coşkulu bir kalabalık vardı. Ben de Sao Paulo'ya sabah erken saatlerde geldiğimde Hırvat ve Brezilyalı taraftarlar çoktan birbiriyle kaynaşmaktaydılar. Ve bu kaynaşma Corinthians Arena'da da gerçekleşti, devam etti. Hatta stadyumun girişi, stadyumda sadece Hırvatlar ve Brezilyalılar yoktu. Arjantinliler, Kolombiyalılar, Fransızlar da vardı. Eğer uygun fiyata verirseniz bilet arıyorum diyenler de mevcut. Tu stadyumun etrafında. Ancak bugün e, Sao Paulo'da iki farklı eylem vardı. Bunlar daha sonra e, arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre bir araya geldiler. Ve aşağı yukarı 100 kişilik bir e, eylemci grubu, belki 200'e yakın bir eylemci grubu. Dünya Kupası'nın açılış gününde eylemini gerçekleştirdiği eylemler devam etti. Yani Dünya Kupası karşıtı eylemler. Ee, Sağpala'daki eylemde Tatu -e de gerçekleşti bu eylem onu da söyleyelim. Ve CNN muhabirlerinden Barbara Avanitidis polisin e, plastik mermisinin isabet etmesi nedeniyle el bileğinden yaralanmış. Ancak attığı tweette arkadaşlarım işe devam ediyor ben hastanedeyim. Demiş Barbara Avnetidis Böyle de e, Bir olay gerçekleşti Bu aralar CNN muhabirleri e, Bulundukları ülkenin Hedefindeler galiba e, Onun dışında Rio'da da Bir eylem vardı bugün Rio'da tamamen FIFA Evine git Pankartlarıyla bezenmiş bir kalabalık Eylemini gerçekleştirdi. Tabii ki bu haberler e, büyük medyada fazla yer bulmadı diyelim Daha çok ana akım diye dediğimiz medyada yer bulmadı Ancak dediğimiz gibi Dünya Kupası'nın açılış maçı, açılış günü Gollerle başladığı gibi eylemlerle de devam etti Dünya Kupası boyunca hem eylemleri hem de futbolu takip etmek üzere Her sabah açık kastede görüşmek üzere Ben Volkan Ağır. hepinize futbol dolu günler diliyorum Volkan Ağırla birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. <gülüyor>